Elhamdülillahi Rabbil alemin ve ve ala rasulina muhammelin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hucurat Suresi 13. Ayet-i Kerime'yi okumaya devam ediyoruz. Daha doğrusu 13. Ayete başlıyoruz. Elmanlı Hamdi Yazır Merhum'un hakdini Kur'an Dili isimli muhallet tefsirinden. Bir önceki bölümde bahsetmiştik. 12'in ilk 12 ayette müminler arasındaki uhuvvet ve mekarime ahlak ile tehzipleri takrir olunduktan sonra diyor Elmanlı merhum hitap bütün insanlara tamim olunarak buyuruyor ki buyruluyor ki yani şöyle diyor bu ilk 12 ayette müminlerin arasındaki işte kardeşlik ve ahlakın üstün nitelikleriyle donanma Nasıl olacak? Detaylar nasıl olacak? Bunlar ortaya konduktan sonra, açıklandıktan sonra hitap oradan bütün insanlara dönerek Ya ey eyyühennaz diye başlıyor Rabbimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Biz de e, okumaya başlıyoruz. Rabbim e, okuduklarımızı en güzel şekilde anlamayı, e, gayet kuvvetli bir şekilde bunlara iman etmeyi ve o imanın, o kuvvetli imanın neticesi olarak da e, iş işten geçmeden e, ömrümüzün son demleri gelmeden efendim bu anlatılanlar ile e, davranışlarımızda, ahlakımızda, iç dünyamızda ve bütün e, tezahürleriyle dış dünyamızda e, ahlaklanmayı nasip etsin diyelim. Ya ey yuhannas, ey insanlar, inna halaknakum min mindekirin ve unta. Haberiniz olsun ki biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. E, bu yaratılma mevzusu işte erkek dişinin erkekten yaratılması ve buna dair yorumlar detaylar Nisa suresinin birinci ayet gelmesinde geçmişti. E, o konuya merak edenler oraya mutlaka baksınlar. Adem ve Havva'dan yahut her birinizi bir ana ile bir babadan yarattık. Yani bu cihetle hepiniz müsavisiniz. Birbirinize karşı övünmeye veya şu kavim bu kavim diye tahkir etmeye hak yoktur. Ee, arkadaşlar bunları böyle yazılı bir metinden okumak ve okurken de işte doğru demek kafa sallamak e, yetmiyor. Hakikaten bunun e, dünyamızdaki karşılığını e, giderek daha vahim hale gelen sonuçlarını bir yanlış yola girdiğimizde bu konuda vahim hale gelen sonuçlarını gözlemliyoruz. Yani bunu, bu zihniyeti hayatımıza geçirmek, bu bakış açısıyla bütün insanlığa bakmak, yani bunların hepsi bir ana babanın evladı, herkes bizim gibi, biz de herkes gibiyiz, insan olmak bakımından eşitiz, birbirimize bir üstünlüğümüz yoktur ve yaratılıştan gelen, bilhassa buranın altını çiziyorum zaten burada da yaratılıştan o ilk dünyaya geldiğimiz andan bahsediliyor. Ee, yaratılıştan gelen nitelikler sebebiyle birbirimize övünmeye veya bir başka topluluğu küçümsemeye hakkımız yoktur. Çünkü onların hiçbirini biz seçmedik, onları biz kazanmadık. Aslında e, İslam ahlakı açısından baktığımızda yani kendi kesbimizin neticesi olan kendi kazandığımız niteliklerle dahi övünülmez. Yani diyelim ki ilim sahibi birisi ilmiyle övünüyor. Mesela servet yapmış, yokluktan başlayıp büyük bir servete ulaşmış birisi. işte o kazandığı servetle övünüyor. Veya işte geniş bir aile kurmuş kendisine, çoluğa o, o da Allah vergisidir. Aslında her şey son tahlilde Allah vergisidir ama hani dünyada kendi kazandığı, kendi gayreti, maddi, manevi fark etmez. Dünyevi, uhrevi fark etmez. Efendim niteliklerle övünmek dahi hoş görülmezken bizim dinimizde arkadaşlar. İşte şu kadar çalıştım da kazandım ben bu ilme ulaşmak için bu seviyeye ulaşmak için gençliğimi çürüttüm işte ne bileyim yani şu kadar gayret ettim gibi konuşmalar çiğlik olmamışlık olarak kabul edilirken bir de nerede kalmış yani hiçbir kesbimizin hiçbir dahlimizin olmadığı işte mesela beyaz tenli olmak ya da işte falan ırktan olmak ya da kadın ya da erkek olmak gibi niteliklerle övünmenin hiçbir şekilde makul bir izahı yoktur. Yani çok daha çirkin bir övünmedir. Onu belirtmek istiyorum. Aslında tekrar ediyorum. Övünmek hangi konuda olursa olsun hoş karşılanmaz bir hamlık, bir olmamışlık göstergesidir. Ama kendi dahlimizin hiç olmadığı, bizim seçmediğimiz, kazanmadığımız, bize hazır verilmiş bulunan niteliklerle övünmek ise hepten kabul edilmez. Dolayısıyla... Ey insanlar biz sizi bir ana babadan yarattık yani hepiniz müsavisiniz diyor merhum elmalı birbirinize karşı övünmeye veya şu kavim bu kavim diye tahkir etmeye hak yoktur. Bu haysiyetle bir insanlık uhuvveti vardır ki insanlığın kardeş olması meselesi vardır ki. O bile öyle sulhiyet ve birbirinin etini yerces e, affedersiniz. O bile öyle suhriyete ve birbirinin etini yercesine gıybete mani olmak lazım gelir. Suhriyet dediği neydi? Ee, en başta geçen şimdi ayet numarasını e, söyleyeyim efendim. E, hemen bakıyorum. 11. ayet kelimede geçen e, alay etmemek. İnsanlar birbirlerini küçümsememeliler, alay etmemeliler. Çünkü şimdi övünmenin zıttı yani kişinin kendini övmesinin zıttı bir başkasını da tahkir etmesi demek. İşte övünmeye bir e, mahal yoksa bir başkasını tahkir etmeye de bir mahal yoktur. Yani diyor ki sadece bunu düşünmek yaratılışta hepimizin bir ana babadan geldiğini, bu yaratılışı da Allah'ın takdir ettiğini, bu ana babayı da Allah'ın takdir ettiğini akleden birisi e, yaratılıştan bütün insanların eşit olduğunu, kardeş olduğunu e, kabul eder ve sadece bu düşünce bile bir başkasını küçümsemeye, alay etmeye, ona kötü lakaplar takmaya ve son okuduğumuz ayet-i kerimede anlatılan bundan önceki efendim birbirinin etini yercesine, gıybete mani olması lazım gelir. Yani sırf bu düşünce bile. Ve ceallâkum şu'uben ve ile ve arkasından sizi şu'aplar ve kabileler yaptık. Yani Soylara, soplara, kabilelere, işte ırklara ayırdık diyor. Irk geçmiyor gerçi ve ait i de daha çok sosyal sınıflar. Yani ırk daha biyolojik bir ayrımdır. Burada sosyal sınıflardan bahsediliyor. Bunun da amacı ne? Burayı da doğru anlamak lazım arkadaşlar. Çok böyle kendi iç dünyamda da tam anlamıyla halledebilmiş değilim. Fakat anlamaya çalışan bir kardeşinizim ben de. Yani Cenab-ı Hak neden insanları mesela tek bir e, kabile olarak yaratmadı? Niye bu işte ırkları, farklı farklı e, asabiyeleri, farklı farklı toplulukları halinde insanları yarattı? Lite'arafu diyor. Kendisi açıklıyor hikmetini. Tanışasınız diye. Yani soylarınız atalarınızla tefahür için değil, övünmek için değil. Birbirinizi soyu sopuyla tanıyarak ona göre yardımlaşasınız diye. Yani demek ki insanın e, tanışması için nereden geldiğini bilmeye ihtiyacı var. Veya hangi sosyal e, sınıf demeyelim, hangi sosyal gruba, topluluğa ait olduğunu bilme ihtiyacı var kendimizin ve başkasının. E, bir de tabii e, pedagojik olarak arkadaşlar insanın içinde yetiştiği e, işte en çekirdek ailesinden tutun da geniş, en genişteki soyuna, sopuna, sülalesine, veya işte coğrafyasına bunlar çok üzerinde konuşulan kavram meseleler özellikle medeniyetleri tanıma noktasında efendim insanın karakteri üzerinde bunların belirgin bir tesiri olduğunu anlıyoruz buradan ve dolayısıyla birinin hangi aileye işte yukarıya doğru gidin hangi bölgeye mesela o ülke içinde değil mi biz şimdi birine soruyoruz nerelisin aşağı yukarı bir fikir oluşuyor zihnimizde gerçi bunun yanıltıcı bir tarafı da vardır ee, ama e, aşağı yukarı da o karakteri tanıyabiliyoruz veya da mesela birisinin biraz farklı niteliklerini gördüğümüzde nereli olduğunu öğrendiğimiz zaman Ha şimdi oturdu diyoruz mesela şimdi oturdu neden böyle davrandı veya işte o bölge içerisinde fark etmez diyelim görece daha e, farklı bir e, kısmından e, yöresinden işte hangi köyünden olduğu veya işte o köy içerisinde hangi aileden eğer tanıyorsak mesela o köy halkını, o bölge halkını, geldiği aile, mesela soyu sopu bütün böyle hoca sülalesi, alim sülalesi olan var. İşte ne bileyim soyunda sopunda çok suçlular olan var. Bunların hepsinin birbirimizi tanımada bir kriter olduğunu anlıyoruz ayet-i kerimeden. Yani hiç kimse sıfırdan başlamıyor hayata öyle anlaşılıyor e, bu tabi bize e, avantaj sağlıyorsa gayet güzel hiç kimse oraya itiraz etmiyor ama dezavantaj sağlıyorsa e, orada da itirazlar başlıyor işte neden ben burada yaratıldım falan diye genç arkadaşların bilhassa çok sorduğu sorular i̇şte neden dezavantajlı yaratıldım yaratılıştan gelen işte bu sosyal statü farklılıkları biyolojik farklılıklar kusurlar işte öğrenme güçlüğü gibi beden kusurları gibi veya işte bir toplumun içinde hoş görülmeyen bir fiziki özellikle yaratılmış olmak gibi ne yazık ki bunlar sorgulanarak işte oradan Cenab-ı Hakk'a bir küskünlük üretilebiliyor Allah korusun acizane kanaatim arkadaşlar bu konuda yıllardır anlattığım bir şey var izah var o beni çok tatmin ediyor Umarım sizin için de bir nebze de olsa bir rahatlama vesilesi olur. Bir defa biz şurayı hep unutuyoruz. Bu dünyadaki başımıza gelenleri bu dünya içinde anlamlandırmaya çalışıyoruz. Bunu hiçbir zaman yapamayacağız arkadaşlar. Bunu bilelim yani. Çünkü dünya mutlak adaletin, mutlak hakkaniyetin olduğu, herkesin her yaptığının karşılığını sonuna kadar aldığı bir yer değil. Yani dünya bir son değil. Bizim bütün yaşantımızın, tercihlerimizin, gayretlerimizin sonucunu mutlaka göreceğimiz bir yer değil. Hatta öyle ki acizane gözlemim bazılarına çalışmasının gayretinin çok daha üstünde rızıklar verilir, kapılar açılırken bazılarına da çok üstün gayretlerine rağmen çok küçük mesafeler aldırabiliyor allah Teala. Yani bu rızık ve kısmet meselesi de. E, takdiri ilahi bunların hepsinin neticesine arkadaşlar ahireti hesaba katmadan anlamamız, çözmemiz imkansız veya razı, zaten çözemeyeceğiz der. Razı olmamız yani iç dünyamızın, aklımızın, kalbimizin Cenab-ı Hak'la barışması, o takdiri ilahiyle barışması için ahiretteki neticeyi de mutlak surette hesaba almamız lazım, katmamız lazım. Onu da anlamak için ben sayı doğrusu örneği veriyorum. Bunu artık onlarca kez anlattığım için tekrar anlatmaktan hayal ediyorum doğrusu. Kısaca ilk kez duyanlar için kısaca tekrarlayayım. Hepimiz sayı doğrusu üzerinde bir yerlerde dünyaya geldik. İşte eksi sonsuz var, artı sonsuz var sayı doğrusunda. Diyelim ki birisi eksi ellide dünyaya geldi. Çok dezavantajlı işte sosyal açıdan ailesi, genetik mirası biyolojik özellikleri vesaire e, çok elverişsiz işte -50 olsun bir başkası da gayet daha e, hem fizik olarak hem e, donanım zeka kabiliyet yetenek vesaire işte ailesinin statüsü vesaire o da artı 30'da dünyaya gelmiş olsun artı 30'da dünyaya gelen oraya biraz daha bir şeyler ekliyor artı 40'a çıkıyor Biz ona baktığımızda diyoruz ki işte bak ne kadar güzel bir insan böyle olmalı Diyoruz işte ahlakıyla efendim hayatıyla o nezih seçkin konumuyla onu beğeniyoruz. İşte eksi elde dünyaya gelen de bütün o dezavantajlara rağmen diyelim ki içindeki bir yönelim veya dışarıdan uzaktan da olsa kendisine bir tebliğe ulaşmış bir mesaj ulaşmış onu ciddiye almış birazcık tutunmuş ama tabii ayağından hep çekiyor onu o kötü şartlar dünyaya geldiği içine doğduğu şartlar. Dolayısıyla o da biraz gayret etmiş ama gele gele ancak eksi ona gelebilmiş. Ona da diyoruz ki ya Müslüman böyle mi olur diyoruz. İşte hala diyoruz dürüst değil. İşte yalan söylüyor ticaret yaparken veya işte sözünde durmuyor falan diyoruz. Halbuki işte terk edilmiş bir çocuk belki bilmiyoruz. Belki bütün hayatı boyunca çok fazla ihanet görmüş. Dolayısıyla kimseye güvenmiyor. Dolayısıyla aldatmak onun için yani normal bir davranış <gülüyor> diyelim. İşte onu da eleştiriyoruz, ötekini de çok iyi buluyoruz. Halbuki e, nihai noktada yani Allah'ın hesabında kim ne kadar ilerledi, kim ne kadar ilerledi bir bakalım. Birisi eksi 50'den eksi ona gelmiş yani 40 basamak ilerlemiş. Diğeri e, efendim artı 20'den artı 30'dan neyse 40'a gelmiş yani 10 basamak ilerlemiş. Dolayısıyla e, Allah Teala bize arkadaşlar ahirette e, bizim bütün amellerimiz neticelendiğinde işte o zaman verilmeyenlerin bizim için nasıl bir hafifletici neden olduğunu inşallah. Yani tabi orada da niyetlerimiz çok önemli. İnançla gidebilmek çok önemli. Allah'a razı olarak gidebilmek oraya çok önemli. Çünkü en büyük belirleyici o olacak. Ahiret arkadaşlar yevmit dindir. Bakın Maliki yevmit din Fatiha'da bakın tefsirine din günü ne demektir arkadaşlar? Kıyamet günü demektir diye açıklanıyor. Efendim acizhane ben onu kendi iç dünyamda yani e, daha böyle etkili ve somut bir formüle dönüştürmek için sadece dinin geçerli olduğu gün diye kendim için yorumluyorum. E, yani o gün tek kriter sizin inançlarınız olacak. Eğer inancınız yoksa şöyle düşünün baraj sorusunu geçememiş oluyorsunuz yani. Çünkü zaten orayı kabul etmediğin kabul etmemiş oluyorsunuz inancınız yoksa. Ve kabul etmediğiniz bir e, tanrıdan kabul etmediğiniz bir alemde e, inki, baştan beri inkar ettiğiniz bir cennet ödülünü beklemeye de hakkınız olmuyor Allah korusun. Yani iman olmak kaydıyla dünyadaki eksilerin bazen işte hastalıkla geçirilen bir ömrün bizim için ahirette nasıl bir kurtuluş vesilesi olacağını işte ne bileyim e, bir mahrumiyete, e, bir eksikliğe, bir zorluğa Sabırlar rızayla Allah'tan geldi diyerek böyle isyan etmeden göğüs germenin bizim ahirette nasıl yüksek mertebelere çünkü ermemize vesile olacağını göreceğiz. Çünkü arkadaşlar Kur'an'a bakın cenneti anlatırken Rabbimiz işte cennetlikler cennete yerleştiği zaman hep sabretmenize karşılık diye bir ifade vardır. Elhasıl bu doğuştan gelen farklılıkları da bir işte zaten baştan kaybetmek diye değil belki de biz o farklılıklara göstereceğimiz tavırla kazanacağız belki belki işte o başka bir yerde olsaydık yani bu kelebek etkisi filmini de hatırlarsınız bizim başka bir hayatımız olsaydı onun iyi neticeleneceğinden hiçbir zamanda emin olamayız yani Allah bize başka bir şey verseydi başka bir yere koysaydı bizi şimdikinden daha iyi olmayacaktı bunu arkadaşlar hani tabirimi hoş görün Putperes, Sutuacılar bile bu meseleyi içlerinde halletmişler ve amorfati diye bir kavram geliştirmişler. Demişler ki kişi kaderine aşık olmalı. Yani kaderinden razı olmak, kaderine boyun eğmek, kaderiyle barışmak bile onlar için alt seviye bir duruş. Diyorlar ki kaderine aşık olmalısın yani bilmelisin ki senin için en iyi ihtimal şu anda içinde bulunduğun şartlarda dünyaya gelmekti yani dünyaya geldiğin şartlarda gelmekti. Senin kaderin senin için en harika olan seçenektir diye bakıyorlar. Tabii biz e, yani Hindistan'daki kast inancı gibi böyle hani e, yükselmenin düzelmenin ilerlemenin mümkün olmadığı bir bakışla bakmıyoruz Bu kader meselesine. onun da altını çizmek lazım. Herkes hangi aileden, hangi soydan, hangi dezavantajlı toplum katmanından dünyaya gelirse gelsin arkadaşlar, düzgün çalışmak, düzgün bir insan olmak kaydıyla yükselmek herkes için mümkündür, ilerlemek herkes için mümkündür. İşte Efendimizin mesela bir hadis-i şerifini hatırlayalım. Başınızda sizi yöneten başı kuru üzüm tanesi gibi yani simsiyah siyahi bir köle bile olsa, işlerinizin başına geçirilmiş olan kişi, işini doğru yaptığı sürece ona itaat ediniz diyor. Efendimiz hadisin tam metnine bakarsınız. Ben artı eksi kelimeler eklemiş çıkarmış olabilirim. E, mealen söylüyorum yani. Şimdi e, efendim ne demek istiyor? Yani bu hadisteki alt metinde ne var? Demek ki öyle biri bile Müslümanların başına geçebilir. Yani geldiği yer itibarıyla. E, hayallerini sınırlaması gerekmez e, e, dolayısıyla bu insanı dünyadayken çalışmaya ama sonuçta Allah'ın takdiriyle de barışık olmaya ona da rıza göstermeye e, teşvik eden bir yaklaşım diye düşünüyorum yani Cenab-ı Hak bizi böyle ayrı ayrı soylardan ayrı ayrı kabilelerden değil de eşit yaratsaydı mesela e, herkes birbirine eşit olsaydı böyle fantaziler var Dünyanın çok sıkıcı, çok efendim, anlamsız hatta e, dünya olmazdı acizane kanaatim. Çünkü imtihan edilmek üzere geldik biz bu dünyaya. Bunu açıkça söylüyor Rabbimiz. Evet ayetin metninde geçen şuup ve kabail kelimesini e, izah ederken ben kısaca aktaracağım size burada geniş geniş benzetmelerini işte bu kelimelerin köklerinin nerelerden geldiğini insan bedeniyle karşılaştırarak anlatıyor. Bize lazım olduğu kadarıyla kısaca söyleyeyim. Şub, şa'bın cemi, kabail de kabilenin cemi, çoğulu yani. şuup kelimesi şa'b'dan geliyor, kabail de kabileden geliyor. Şimdi neyi ifade ediyor bunlar? Bunu anlamamız yeterli diye düşünüyorum. Bir babanın sulbünden müteşa'ib olan yani oradan çoğalan kesretli bir cemaate bundan mehuz olarak kabile denildiği gibi yani bir babanın sulbünden gelen ortak bir atadan gelen bir cemaate kabile dendiği gibi müteaddit kabileleri cami olan bir araya getiren ve heyet mecmuası bir asla mensup olan büyük cemiyete de şaab tesmiye oluyor isimlendiriliyor yani bütün kabilelerin ortak bir atadan gelen bütün kabilelerin oluşturduğu topluluğa da şaab deniyor bu açıdan hani şabı millet kabileyi de o milletin içindeki farklı soylar olarak düşünebiliriz bu suretle bir asla mensup olan cemiyetlerin hepsinin başı ve büyüğü olan cemiyet şarttır ki kabileleri ihtiva eder demiş hasılı bir erkekle bir dişiden yaratılıp da böyle şuup ve kaba ile ayrılış darılıp darılıp dağılmak, dövüşmek sövüşmek için değil yani Cenab-ı Hak siz birbirinizi işte küçük görün birbirinizi haklarına tecavüz edin kavga edin i̇şte sen şu soydansın ben bu soydanım ben üstünüm sen değilsin diye birbirinizi aşağılayın ve kavga edin diye değil tanışıp yardımlaşarak sevişmek ve güzel ahlakları tatbik ederek daha büyük daha güzel cemiyetler husule getirip korunmak içindir demiş şimdi buradan şunu anlıyoruz arkadaşlar ben anlıyorum birbirimizden farklı oluşumuzun İki sonucu var. İki muhtemel sonucu var. Ya bu farklılıklardan yararlanır, bu farklılıklardan ilham alıp birbirimizi geliştiririz. Hem kendimize hem karşımızdakine. Veya kendimizi herkesten üstün görüp e, efendim, gelişmeye kapalı ve karşı tarafı da hor gördüğümüz için yok edilmeye müstehak. İşte bugün yaşıyoruz dünyada bunun örneğini arkadaşlar. Yani güya işte e, tarihi, e, tarih boyunca insanlığın sürekli ileriye doğru geliştiğini iddia eden teze göre işte insanlığın en geliştiği gelişmede en e, varabileceği en son noktaya vardığı dönemdeyiz güya efendim arkadaşlar ama sadece ırkından dolayı milletinden dolayı dininden dolayı e, veya derisinin renginden dolayı yani ana babasından dolayı insanların birbirini sırf bir nedenle yani ve Büyük çoğunlukla da kendi kesbetmedikleri, kendi kazanmadıkları Allah vergisi olan nedenle küçümsedikleri hor gördükleri, küçümsemek hor görmek yetmiyor yani dünyada olanları açıklamaya, yok etmeye kendilerinde hak gördükleri. Yani onun yok edilmesi lazım çünkü o parazit, çünkü o zarar veriyor, çünkü o ilerlememiş ve böyle bir potansiyeli yok. Yani bunu sadece son yaşanan... Siyonizmin bakış açısından doğan o kitlesel yok ediş olayına yönelik olarak söylemiyorum. 17. 18. yüzyıldan beri yani aranızda tarihçiler vardır. Onlar çok daha iyi bilirler. İşte aborjinleri, efendim Afrika'daki yerlileri, yani gittikleri her yerdeki insanları gelişmemiş, ilkel, arkaik görüp Efendim onların ya geliştirecek yani onları dönüştürmeye kendisinde yetkili kendini yetkili görmesi onların tabii bunun bunun emperyalizmde kol kola gittiğini de unutmayalım Onun da kapitalizmle kol kola gittiğini unutmayalım arkadaşlar yani işte diyelim Afrika'ya geldiler ama Afrika'da hiçbir zenginlik olmasaydı Afrika onlar için hiçbir artı bir, bir zenginlik sunacak olmasaydı Afrikalıları kendi hallerine bırakıp döneceklerdi. Yani sonuçta bir şeyler elde etmek üzere onların kendi kendilerini yönetemeyecekleri yetersiz oldukları işte Hindistan'a, Hakeza, Uzakdoğu'ya, bütün dünyaya bu bakış açısıyla baktılar ve kendilerini buna haklı yani kendi halklarını da yaptıkları o Vahşete ikna etmeleri lazım arkadaşlar biz haklıyız çünkü onlar insan bile değil insansı yani insanat bahçeleri kurmuşlar. Yani insanları sergiledikleri kafeslerin içinde sergiledikleri ücretle parayla girilen ve o sergilenen farklı insanların kafesler içindeki farklı insanların e, incelendiği efendim, e, yerler kurmuşlar. Dolayısıyla kendilerinde bunu, buna hak görmüşler. İşte bu bakış açısının en temelini Allah Teala bize burada e, sorgulatıyor. Yani Kur'an böyle bir kitap arkadaşlar. Her yüzyıldaki problemlerin o görünen sonuçlarıyla değil, bütün bu problemlerin en temelindeki bakış açısına, en temelinde bu problemlere yol açan zihniyete e, yöneliktir Kur'an'ın mücadelesi. Yani siz hepiniz bir ana babadansınız bu ana babayı da siz seçmediniz Allah seçti hepiniz kardeşsiniz ve bu farklılıkları yani o kabile ve soylar olarak sizi ayırması milletler halklar olarak sizi ayırması da Allah Teala'nın birbirinizden istifade edin tanışın diyedir yani e, tanışmanız içindir kardeşçe yaşamanız içindir birbirinizden bir şeyler öğrenmeniz içindir diye açıkça söylüyor yani ben bunun için bunu yaptım diyor ama sonuç bu olmadı yeryüzünde özellikle işte son birkaç yüzyıldır arkadaşlar bunun yani bu batılının kendisini herkesten üstün görmesi ve bütün dünyaya işte tırnak içerisinde demokrasi götürmeye hukuk götürmeye teknik ve medeniyet götürmeye kendini yetkili görmesi işte bunla, bunlara ulaşamamış toplulukların yok edilebileceğini onların haklarının vatanlarının topraklarının ellerinden alınabileceğini düşünmesinin temelindeki o üstünlük fikrine şu anda yöneliktir buradaki ifade anlaşıldı inşallah. Ve ayetin devamında yine çok mottomuz olan çok çok söylediğimiz her fırsatta sizlerin de bildiği bir cümle geçiyor. Sizin en itibarlınız Allah katında en takvalı olanınızdır. Allah katında sizin en itibarlınız, en kıymetliniz, en takvalı olanınızdır. Burada şimdi takva kavramına girecek. Ama ben yine baştan beri işaret ettiğim noktayı tekrar hatırlatayım. Takva arkadaşlar genetik değildir. Verasetle gelmez. ...soyla sotla ilgili değildir... Ee, ...sizin biyolojik özelliklerinizle... ...ilgili değildir... ...hatta fikrimi söylüyorum... Ee, ...yani tabii... E, ...aklı olmayanlar... ...dinle muhatap değildir zaten ama... ...zeka seviyenizle de ilgili değildir... ...yani biraz daha safça... ...biraz daha basit düşünen... ...bir e, diyelim bir sıradan bir vatandaş... ...çok muttaki olabilir... ...çok kafalı, çok zeki... ...çok işte dahi bir insan... ...çok böyle tilki zihniyetli olabilir... Dolayısıyla zeka ile de ilgili değil, eğitimle de ilgili değil. Yani şunu demek istiyorum. Her seviyedeki insan, her seviyedeki insan, bu maddi seviye, biyolojik seviye, sosyal seviye, zeka, eğitim vesaire, Cinsiyet fark etmeksizin herkes takvalı olmak için bir adaydır. Eğer isterse herkes takvalı olabilir. Bu açıdan da müthiş bir eşitlik var yani bakın burada fırsat eşitliği var daha doğrusu ee, ama bizler tabi e, dünyadaki görünen e, statülere görünen imkanlara görünen etiketlere e, görünen niteliklere fiziki niteliklere baktığımız ve kriterimiz o olduğu zaman evet orada piramidin tepesine ulaşmanız e, sizin çabanızla olabilecek bir şey değil sadece fakat takva Allah katında en kıymetliğiniz, en muttaki olanınızdır buyurduğu zaman Rabbimiz arkadaşlar bu herkes için mümkündür. Herkes bu seviyeye ulaşabilir efendim eğer isterse. Nefislerin kemalatının, olgunluğunun ve şahısların meratip ve derecatının, şahısların mertebelerinin, derecelerinin bütün medarı takvadır İslam'a göre. Bütün kaynağı takvadır e, takva biliyorsunuz Allah korkusu diye tercüme ediliyor arkadaşlar onun üzerinde de duracak şimdi biraz evet korku içermeyen e, Allah inancı takvadan uzaktır arkadaşlar yani sadece bize lütfeden bize nimetler veren bundan dolayı da kendisine çok müteşekkir olduğumuz ama bize hesap sormayacak sorsa da zaten affedecek zaten hepimiz cennetliyiz yani böyle düşünen bir zihinden takva üremez. Çünkü takva nedir arkadaşlar? Hesap düşüncesiyle yaşamaktır. Yani ben bunun hesabını vereceğim. Bu hayatın hesabını vereceğim. Allah'ın azabından korumalıyım kendimi. Çünkü Allah'ın azabı diye de bir şey var. Evet affı var, merhameti var, rahmeti var, şefkati var, lütufları var, keremi var. Ama hani celal isimlerinin yanında bir de Celali var Cenab-ı Hakk'ın azabı var gazabı var laneti var Allah'ın sevmedikleri var yani Kur'an'dan söylüyorum bunları biraz Kur'an okuyan şöyle bir kere olsun meali bir gözden geçirmiş olan onları da görmüştür dolayısıyla işte o azap kısmından korunup Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve ikramlarına mazhar olacak şekilde yaşamaya dikkat etmek bu konuda titizlik göstermek demek takva burada bir şeyin de altını çizelim Mesela bazı insanların, insan ilişkilerinde bunu bilirsiniz arkadaşlar, nasıl memnun olacağı belli değildir. Neye kızacağı da belli değildir. Yani çok zordur mesela o insanlarla, hele yakınlarınızda böyle insanlar varsa, aile büyükleri olur bazen böyle. Yani bir şeye kızar, neye kızacağı belli değil. Dolayısıyla hep böyle gözün içine bakmanız gerekir ve her gün yeni kurallar üretebilir yani o ilişkide. Bu çok zor bir ilişkidir. Ama Rabbimiz öyle değil arkadaşlar yani işte Allah'tan korkuyorum ama o kadar belirsiz ki neye kızacağı dolayısıyla ne yapacağımı bilmiyorum mesela bu çok feci olurdu yani böyle yaşamak Allah Teala arkadaşlar insanı cehenneme götüren yolları da anlatıyor çok net ve kısa kısa cümlelerle yani öyle dolambaçlı bugün işte felsefecilerin veya bazı akademisyenlerin metinleri gibi okuyorsun okuyorsun okuyorsun bir sonuç çıkmıyor tamam da ben ne yapacağım şimdi diyorsun bir sonuç çıkmıyor öyle değildir Allah'ın kitabı arkadaşlar Hadisler de öyle değildir. Çok nettir. Cennete götüren yol çok nettir. Davranışlar, ahlak, inanç ne isteniyor senden. Cehenneme götüren, hangi yola girersen cehenneme gidersin. Çok nettir, çok belirgindir. Onu karmaşıklaştıran, sonradan e, üretilen e, ve aslında <gülüyor> burada da biraz çekinerek söylüyorum ama yani dinde de böyle çok ciddi bir e, kaynağı olmayan Farklı sistemlerdir. Sonra da biraz karmaşıklaştıran ve zorlaştıran. Yoksa kaynaklara baktığımızda her şey çok belirgindir. Zorluk yani takvayı elde etmek Allah'ın azabından korunmadaki zorluk yöntemin belirsizliği değil. Bizim nefsimizin onu yapmak istemeyişi hep kaçak yollar üretmek isteyişidir. Ve oradan da kendisine mazeretler, çeşitli izahlar ve açıklamalar üretmek istemesinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla eğer bir insan arkadaşlar e, takvalıysa yani hayatın sonundaki hesaptan korkuyorsa o zaman o kötü akıbetten korunmaya özen gösterir. İşte takva da budur. Şu bu zatın nesebinden veya filan kavmin soyundan olmak değildir Allah katındaki üstünlüğün kaynağı diyor. E fe iza suri ensabe beynehum. Buyurun. müminin Suresi'nin 101. ayetine delil getiriyor. E, sura üflendiğinde onların arasındaki nesepler ortadan kalkmış olur. Yani kimse ne soyunu hatırlayacak. Ne falan, "Kişidenim ben." diyebici, "Ben falanın kızıyım, falanın oğluyum." demenin hiçbir faydası olmayacak. Hatta Kur'an-ı Kerim'de başka yerlerde işte Ma'arij Suresi'ne geçiyor, başka yerlerde de var. Efendim tam tersine o soyunu sopunu hep ateşe atmak isteyecek kendisini kurtarmak için. Allah yanında yüksek derecelere nail olmak isteyenler takvaya sarılmalıdırlar. Ayetin metninde tak sizin en Allah katındaki en üstününüz takvalı olanınızdır demiyor. En takvalı olanınızdır diyor. Yani takvada da bir dereceleme olduğunu, orada da küçük farkların sonuçta bir o derecelendirme açısından bir sonuç oluşturacağını anlıyoruz. Etka takvadan ismi fa, tafdildir. Yukarılarda da geçtiği üzere demiş. Bakalım nerede geçmiş bu? E, dipnotta söylüyor. Muhammed suresi 15, fetih suresi 26'da geçmiş. Takva lugatta vikayedendir. Vikaye fartı sıyanet. Yani korunut sakınma konusunda çok aşırı özen göstermek demek. Kendini o kötü akıbetten korunup sakınma konusunda işte ben onu titizlik diye e, açıklıyorum. Yani nasıl ki titiz ev hanımı dediğinizde ne geliyor aklınıza? Veya çok titiz bir akademisyen dediğinizde aklınıza ne geliyor? Nasıl biri geliyor? İşte bütün meslekler için bu kullanılabilir. Arkadaşlar işte takva da din konusunda titizlik göstermek demek. Ve din konusunda onu da altını çizelim. E, takva nafilelerle ilgili değildir. Farzlar ve haramlarla ilgilidir. Yani farzların yerine getirilmesinde titizlik, haramlardan sakınılmasında titizlik. Bunu açıklamak için, bu titizliği açıklamak için bir hadis-i şerif söyleyeyim size. Diyor ki kişi harama düşerim korkusuyla bazı helalleri terk etmedikçe dinini kemale erdiremez diyor. Yani işte şu bankadaki şu işlem şu şekilde alınan bir kredi caiz midir falan işte o böyle artık zorlaya zorlaya zorlaya caizdir fetvası vermiş. Muttaki insan ondan da uzak duran insandır. Zaten Elmalı Merhum'un çok etkileyici bir tanımı var caizle ilgili. Diyor ki caiz demek terki evla demektir. Yani yapmasan daha iyi. Yapmak zorundaysan yap ama yapmasan daha iyi. En alt, en alt seviye demektir diyor. İşte takva bu korunup sakınmak, harama düşmekten... Farz konusunda ihmalkar olmaktan sakınma konusundaki titizlik, aşırılık, oradaki gayret demektir. Nefsi korkulacak şeylerden vikayeye koyup korumak, tabiri aharla sipere girip korunmak demektir. Yani şey gibi düşünüyor, savaş meydanı gibi hayatı düşünün. Böyle kurşunlar uçuşuyor, işte bombalar atılıyor vesaire Orada kendini nasıl korursan, işte senin dinine bu kadar saldırıların olduğu bir dünyada da korunarak yaşamak demektir şimdi buradan birazcık böyle evham gibi işte böyle e, çok zor gibi aklımıza geldi yani çizdiğimiz bu tablodan şahsen benim aklıma öyle geldi hani bu insanı evhama sürüklemez mi bu insanı böyle yaşayamaz hale getirmez mi gibi e, hayır arkadaşlar neden çünkü biz ne kadar takvalı olmaya çalışırsak çalışalım muhakkak hata yapacağız, muhakkak eksik yapacağız. Onu da Ali İmran suresinde takva sahiplerinin anlatıldığı bir bölümde çok etkileyicidir. Uzunca bir bölüm şu anda ayet numarası aklıma gelmiyor. Rabbimiz diyor ki onlar bir günah işlediklerinde hemen tevbe ederler. Yani takva sahibi günah işlemez değil arkadaşlar. Biz bu dünyada insan olarak bulunduğumuz için Zaten günah işleyeceğiz. Hazreti Adem'in hikayesinden anlıyoruz bunu. İlk insan yani. Ne kadar çeldirici vardı yani. Bir şeytan var. Ona rağmen onun kendi iç dünyamızda karşılığı olduğu için şeytan da bizim o nefsimizdeki nasıl diyelim o bizi aşağıya çeken arzuları çok iyi tanıdığı için oralara oynadığı için, kendi gücünü oralar üzerinde kullandığı için çevresel bir faktör olmasa da yani biz günah işleyeceğiz. E, takvalı olanla günahkar, mücrim olanı ayıran, mücrim olan günahını küçük görür. Allah nasılsa affeder der, herkes yapıyor der, artık bunu da yapmayacaksak nasıl yaşayacağız der. E, küçük görür ve devam eder. Fasık, mücrim böyledir. Takvalı ise bir günah işlediğinde hemen fark eder hata yaptığını. Allah'a sığınır tevbe, ve tevbe eder. Tevbe dönmek demektir. Tevbe estağfurullah deyip devam etmek değildir. Dönmek demektir. Yani hatasından döner. Lugatta hakikati takvanın budur. Yani bir sipere girip korunmak. Sonra bazen korkuya takva ve takvaya korku tabir olunur. Şeriatta iki manada kullanılır. İki nokta üst üste arkadaşlar. Birisi geniş olan A manasıdır ki genel manasıdır ki Sonunda ahirette muzır olandan yani ahirette bize zarar verecek şeylerden sakınıp korunmak demektir. Bunun ziyadeyi ve noksanı kabul eden geniş bir sahası vardır. Yani burada dereceler var. En aşağısı cehennemde muhallet kılan şirkten sakınmaktır. Yani takvanın en alt derecesi insanı cehennemde ebediyen kalmasına sebep olan şirkten sakınmaktır. En yükseği de takvan en üst derecesi de sırrını yani iç dünyasını haktan işgal edebilecek her husustan temiz tutarak tenezzük ve bütün mevcudiyetiyle hakka tebettüldür. Yani iç dünyasını Allah'tan uzak tutacak bütün efendim emeller, hayaller, üzüntüler, heyecanlar, niyetler her neyse yani bütün bunlardan arındırarak ve kendisini haktan uzaklaştıracak olan her şeyden ilgisini keserek bütün mevcudiyetiyle hakka yönelmesidir. En üst seviyedeki takva da budur. Bütün manasıyla Allah'ın vikayesine duhul etmektir, oraya girmektir. Ittakullahi hakku tuqatih ayet kelimesinde kastedilen yani Allah'tan nasıl sakınılması gerekiyorsa o şekilde sakının. Ayetinden yani bu da Ali İmran 102. ayet murad olan hakiki takva budur yani takvanın işte en üst derecesini ve en alt derecesini söyledi bu aralarda bir yerlerde e, biraz bazen yukarı çıkıyoruz bazen aşağı iniyoruz e, efendim inşallah sizler bizler gibi değilsinizdir çok daha iyisinizdir efendim önemli olan şudur oraya odaklanın arkadaşlar yani gerilediğimiz zamanlar olur düştüğümüz zamanlar olur zamanlar olur ama hayatın genel gidişatının yukarı doğru mu aşağı doğru mu olduğuna çok dikkat edin. Bir tanıdığım öyle demişti seneler önce. Hayatında böyle olumsuz bir dönüşüm yaşamıştı. Ben de kendisini hatırlatma ihtiyacı duydum bir yakını tanıdığı olarak. Ondan sonra bana dedi ki hiç mi değişmeyeceğiz hep aynı mı kalacağız dedi. O zaman düşündüm bu değişim konusunu çok ciddi bir şekilde. Tabii ki değişiyoruz yani. Aynı değiliz hiçbirimiz. Ama önemli olan yukarı doğru mu aşağı doğru mu? Genel gidişatımız yani. Ee, arkadaşlar ona dikkat edelim. Ve olabildiğince bu iç dünyayla dış dünya arasında yani bizim kalbimiz, düşüncelerimiz, hedeflerimiz, niyetlerimiz, hayattaki hayallerimiz, planımız, programımız, arzularımız, dualarımız bunlarla bizim dışarıya tezahür eden Ahlakımız, davranışlarımız arasında kaçınılmaz bir etkileşim vardır. Bu ikisinin arasının kesik olması bir hastalıktır yani. Ee, içimizde dışımız arasında etkileşim vardır. Dışımız içimizi etkiler. Yani mış gibi yaparak da biz iç dünyamızı düzeltebiliriz. Taklit dinde bir e, tekamül vasıtasıdır, aracıdır. En azından başlangıçta arkadaşlar. E, ama iç dünyamız da dışarıya tezahür eder, etkiler, belirler e, davranışlarımızı. Dolayısıyla olabildiğince içimizi haktan gayrısından arındırmak. Ne demek haktan gayrısından arındırmak arkadaşlar? Bütün niyetlerimizi, hayallerimizi, hedeflerimizi, çalışmalarımızı, yatırımlarımızı, vaktimizi neye ayıracağımızı her neyse nihai noktada hakka bağlamak demektir. Yoksa hiç işte kalbini haktan gayrısından arındırmış kişi dünya için hiç çalışmaz demek değil. Ama o bütün çalışmaları en üst noktada Hakk'a bağlayabilmek demektir ve Hakk'ın rızasına uymayan Hakk'a bağlayamadığımız Hakk'ın huzurunda bize bir e, e, getirisi e, olmayacak bizi şerre sürükleyebilecek her şeyden e, korunmak ve uzak durmak demektir diye düşünüyoruz. E, bu ayet kelimeyi şerde mütearef olan manasını da anlatayım e, fakat tamamını tamamlayamayacağım. Bir de şerde, şerde yani şeriatta diyor şer yani yukarıdan virgül var. İşte bunların aslını bilmediğimizde bunu şer yani kötülük anlamındaki şer diye anlayabiliriz. Bir de şerde yani şeriatta mütaref olan bilinen has manası vardır ki özel anlamı mutlak olarak takva denildiği ve karine bulunmadığı zaman murat bu olur. İki nokta üst üste yani şeriattaki e, terminolojik anlamı nedir? nefsi ukubete müstahik kılacak. Yani kişiyi cezaya götürecek gerek fiil ve gerek terk herhangi bir günahtan korunmak. Yani farzların ifasını terk etmek veya haramları irtikab etmekten korunmaktır. Necim suresinde 32. ayet kelimeyi söylüyor burada. اَلَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِطْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا لَمَمْ Yani küçük hatalar dışında kebair'den büyük günahlardan ve çirkin davranışlardan sakınırlar onlar ayeti mucebince bunda kebair'den yani büyük günahlardan içtinap bil ittifak lazımdır. Sagair'den ictinap hakkında ise yorum vardır. Yani burada farklı görüşler var. Tirmizi vesairenin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte kul ve solan şeyden sakınmak için la bese bi Olanı terk etmedikçe müttakilerden olmaz. Az önce söylediğim hadis-i şerif. Yani sakıncalı olan bir duruma düşmemek için, sakıncasız olan şeyleri terk etmedikçe müttakilerden olmaz buyurulmuş olması hasebiyle haram şüphesi bulunan helallerden yani keraheti tahrimiye ile mekruh olanlardan dahi, tahrimen mekruh olanlardan dahi sakınmak lazımdır. Takvalı olabilmek için. Efendim Ragıp der ki diye... Takvanın yeni açılımları konusunda kalmış olduk. İnşallah onu da bir sonraki oturumda tamamlamaya gayret ederiz. Allah'a emanet olunuz. Cenab-ı Hak hepimizi son nefesimize varmadan takvada iyi bir seviyeye görebileceğimiz en iyi seviyeye gelmemiz hususunda yardımcımız olsun.